Maide Suresi 57. Ayetten itibaren. Ey iman edenler! Sizden evvel kendilerine kitap verilenlerle, kafirlerden dininizi bir eğlence ve bir oyun edinenleri dostlar edinmeyin. Allah'tan korkun eğer inanmış kimselersiniz. Birbirinizi namaza çağırdığınız zaman,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 Allah katında bir ceza olmak bakımından bundan daha kötüsünü size haber vereyim Allah'ın lanet ve aleyhinde gazap ettiği içlerinden maymunlar domuzlar yaptığı kimselerle şeytana tapanlardır ki işte bunların mevki daha kötü ve dümdüz yoldan daha sapıktır size geldikleri zaman iman ettik derler halbuki onlar muhakkak küfr ile girmişler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 Bari bilginleri, fakihleri onları günah söylemelerinden ve haram yemelerinden vazgeçirmeye çalışsalardı ya, herhalde yapmakta oldukları bu şey ne kadar kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanası ve söylediklerinden dolayı melun olası insanlar. Hayır. Hayır. Allah'ın iki eli de açıktır. Nasıl dilerse öyle infak eder o. Rabbinden sana indirilen ayetler onlardan bir çoğunun ki azgınlığını gavurluğunu artıracak. Biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman harp için bir ateş tutuşturdularsa Allah onu söndürdü. Yeryüzünde hep fesatçılığa koşarlar onlar. Allah fesatçı olanları sevmez. Değerli dinleyenler, Maide suresi 64. ayetinde, Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanası ve söylediklerinden dolayı melun olası insanlar denilmektedir. Ayetin bu kısmının bir diğer çevirisi de şöyledir. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Kendi elleri bağlandı ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler. Arapça bir deyime göre elleri zincirlenmiş kişi son derece cimri kişidir. Bu sözle yani Allah'ın eli bağlıdır sözüyle haşa Yahudiler Allah'ın kendilerine karşı cömert olmayı bıraktığını söylemek istediler. Bunun üzerine kendi elleri bağlandı yani kendileri öylesine cimrileştiler ki atasözlerine kadar konu oldular. Gerek ülkemizde gerekse de birçok başka ülkede Yahudi gibi sözü cimriliğin ifadesi haline geldi ve bu sözleri yüzünden lanetlendiler ve Allah'ın nimet ve rahmetinden yoksun kaldılar. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Eğer ehli kitap iman edip de sakınsalardı onların kötülüklerini her halde örter ve onları Herhalde nimeti bol cennetlere sokardık. Bir de eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerini dosdoğru tutsalardı muhakkak ki hem üstlerinden hem ayaklarının altından yiyeceklerdi. İşlerinde iktisatçı bir üzümde de vardır. Onlardan birçoğunun yapmakta olduklarıysa ne kadar kötüdür. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan, Allah'ın elçiliğini tebliğ etmiş olmazsın. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah kâfirler güruhunu muvaffak etmez. De ki, ey ehli kitap, Tevrat'ı, İncil'i, ve Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'i... dosdoğru tatbik ve icra edinceye kadar... siz hiçbir şey üzerinde değilsinizdir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen bu Kur'an... onlardan birçoğunun taşkınlığını ve gavurluğunu artıracaktır. O halde o kafirler güruhuna karşı gambiyeme. Şüphe yok ki... iman edenlerle Yahudi olanlardan...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 Allah'ı bırakıp da size ne bir zarar ne de bir fayda yapmaya gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki her şeyi işiten, her şeyi bilen Allah'ın kendisidir. De ki: "Ey ehli kitap! Dininizde haksız yere haddi aşmayın. Bundan evvel hakikaten hem kendileri sapmış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 Hakikat yapmakta devam ettikleri o hal ne kötüydü. İşlerinden birçoğunu görürsün ki kafirlere dostluk ederler. Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü andolsun ne çirkin şeylerdir. Onların kazancı Allah'ın kendilerine gazap etmesi ve onların o azap içinde ebedi kalıcı olmalarıdır. Eğer Allah'a peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. İnsanların iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi olarak, andolsun ki Yahudilerle Allah'a eş koşanları bulacaksın. Onların iman edenlere sevgisi bakımından daha yakınını da, Andolsun biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Bunun sebebi şudur. Çünkü onların içinde keşişler, rahipler vardır. Şüphe yok ki onlar büyüklenmek istemezler. Peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri vakitte hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün onların. Şöyle derler. Ey Rabbimiz iman ettik. Artık bizi şahit olanlarla beraber yaz. Zaten biz Rabbimizin bizi de salihler katarına katıp koymasını umar dururken ne diye Allah'a ve bize gelen hakikate iman etmeyelim. İşte Allah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 Ey iman edenler! Allah'ın size helal ettiği o en temiz ve güzel şeyleri nefsinize haram kılmayın. Haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızk olmak üzere verdiği şeylerden helal ve tertemiz olarak yiyin. Siz kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. Allah sizi yeminlerinizdeki lavden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin azmettiği yeminler yüzünden sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirmekte olduğunuzun orta derecesinden on yoksulu doyurmak ya onları giydirmek yahut bir köle azat etmektir. Fakat kim bunları bulamazsa üç gün oruç tutması lazımdır. İşte bu and ettiğiniz vakit Yeminlerinizin kefaretidir Yeminlerinizi muhafaza edin Allah Ayetlerini size böylece açıklıyor Ta ki şükredesiniz Ey iman edenler İçki Kumar Tapmiya mahsus dikili taşlar Fal okları Ancak şeytanın amelinden birer murdardır Onun için Bunlardan kaçının ki ...muradınıza eresiniz. Şeytan... ...içkide ve kumarda... ...ancak aranıza düşmanlık ve kin düşürmek... ...sizi... ...Allah'ı anmaktan ve namazdan... ...alıkoymak ister. Artık siz vazgeçtiniz değil mi? Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakının. Eğer yüz çevirirseniz... ...bilin ki... ...Peygamberimizin üstüne düşen... Yalnız apaçık tevliğden ibarettir. İman edip de güzel güzel amellerde bulunanlar, Sakındıkları, imanlarında sebatla iyi iyi işlere devam ettikleri, Sonra sakınıp inandıkları ve yine sakınmakta devam ve ısrarla, Güzel işlerle iştigal edildikleri takdirde, Haram kılınmazdan evvel tattıklarında üzerlerine hiçbir suç yoktur. Allah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 Allah'ın hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Değerli dinleyenler, 95. ayette ihramlıyken avlanmak haram kılınıyor. Haram bölgede veya ihramlıyken avlanmak ya da şu veya bu şekilde bir başkasının avlanmasına yardımcı olmak yasaklanmıştır. Aynı şekilde ihramlı olan kişinin özellikle kendisi için öldürülmüş avdan yemesi de haramdır. Bununla birlikte, İhramlı olmayan bir başkası, şahsı için avlanır ve avının etinden bir hacıya verirse, bundan yemekte bir zarar yoktur. Şüphesiz zararlı hayvanlar bu yasağın dışındadır. Hac için konmuş sınırlar içindeyken bile, yılan, akrep, kudus köpek ve daha başka zararlı hayvanlar öldürülebilir. 97. ayette ise, Allah Kabe'yi, o beyti haramı, o haram olan ayları, kurbanı ve boyunlarındaki gerdanlıkları insanlar için bir nizam yaptı buyurulmaktadır. Arabistan için Kabe yalnızca kutsal bir ibadet yeri olarak kalmayıp gerek ibadet yeri olması gerekse kutsallığı nedeniyle ekonomi ve kültüre yön veren araç görevi yapıyor ve ülkede merkezi bir yere sahip bulunuyordu. Ülkenin her yanından insanlar hac ve ümre için Kabe'ye geliyorlar, toplanan büyük kalabalık başka zaman kabile kavgalarıyla parça parça olan Araplar arasında birlik duyguları doğmasına yardım ediyordu. Ayrı ayrı kabile ve yerlerden gelen hacılar bir arada kültürel bağlar oluşturuyorlardı. Kutsal aylar Araplara dört aylık barış sağlıyor ve bu da ülkenin bir bölgesinden diğerine kervanların güvenlik içinde gidip gelebildiği tek dönem oluyordu. Kurban için ayrılan hayvanlar ve boyunlarına takılan gerdanlıklar kervanların hareketlerine önemli ölçüde yardım ediyordu. Çünkü Araplar bunlara öylesine saygı gösterirdi ki kimse soygun niyetiyle kendilerine dokunmaya cesaret edemezdi. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Bilin ki...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 Cezada da aceleci değildir. Sizden evvelde bir kavim onları sordu da, sonra o yüzden kafirler oldular. Allah ne bahireden, ne sahibeden, ne vasileden, ne de hamdan hiçbirini meşru kılmamıştır. Fakat o küfredenler Allah'a karşı bize bunları o emretmiştir diye yalan düzerler. Onların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 yeryüzünde sefer ettiniz de başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan diğer iki kişiyi şahit yapın sizden olmayan öyle iki kişi ki eğer onların haklarında şüpheye düşmüşseniz namazdan sonra kendilerini alıkoyarsınız da Allah'a şu suretle yemin ederler şahitlik ettiğimiz bu işin içinde akrabamızdan kimse dahi bulunsa Allah'ı bırakıp da yerine dünyaya ait hiçbir bahayi ve menfaati satın almayacağız. Allah'ın emrettiği şahitliği gizlemeyeceğiz. Bunu gizlediğimiz takdirde elbette günahkarlardanızdır. Eğer o iki şahit aleyhinde bu hususta muhakkak bir hak kazanmış, şahitlikte hiyanet etmiş oldukları anlaşılırsa, o vakit kendilerine hak tereddübeden Haksızlığa uğrayan mirasçılardan iki kişi ki onlar buna daha layık ölüye de daha yakındırlar öbürlerinin yerlerine geçerler. Binayen aleyh vallahi bizim şahitliğimiz o iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz hakikat için eğip aşmadık. Çünkü bu takdirde muhakkak ki zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Yeminin Mirasçılara reddi hakkındaki bu hüküm şahitliği gerektiği gibi dosdoğru ifa etmelerine yahut yeminlerinden sonra yeminlerin reddedileceğinden korkmalarına daha yakındır. Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin. Allah fasıklar güruhunu muvaffak etmez. O gündeki Allah bütün peygamberleri toplayıp da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 Üstümüze gökten bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz hem ahirimiz için bir bayram ve senden bir ayet olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah dedi. Ben onu sizin üzerinize şüphesiz indireceğim. Artık ondan sonra içinizden kim nankörlük eder Küfre dönerse, ben onu muhakkak ki kainattan hiçbirini azaplandırmayacağım bir azapla azaplandırırım. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara Allah'ı bırakıp da beni ve anamı iki ilah ediniz diyen sen misin? Dediği zaman o şöyle söyledi. Seni tenzih ederim ya Rab. Hakkım olmadık bir sözü söylemekliyim bana yakışmaz. Eğer onu söyledimse elbette bunu bilmişsindir. Benim içimde olan her şeyi sen bilirsin. Bense senin zatında olanı bilmem. Şüphesiz ki gaypları hakkıyla bilen sensin sen. Ben onlara senin bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Dediğim hep şuydu. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ben içlerinde bulunduğum müddetçe üzerlerinde bir kontrolciydim. Fakat vakta ki sen beni içlerinden aldın, üstlerinde niyehban yalnız sen oldun. Zaten sen her zaman her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer kendilerine azap edersen